Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sohfihi ecma'in Ve liza aydan Vajabu ala zavjimahul misli Vila akdi sahih Bila tesmiyetil mahri mahri Yine bugünkü dersimizde bir önceki dersimizde olduğu gibi Has'ın meddülünü kap'an ifade etmesi üzerine bir mişalleha getiriyor. Yani Has meddülünü kap'an ifade ederdi. Füçin olarak ifade ederdi. Ve <gülüyor> Velida yine bundan dolayı ve Velida Eyvan. Yine bundan dolayı. Yani Has meddülünü kap'an ifade ettiğinden dolayı وَجَبَ عَلَى الزَّرْجِ مَهْرُ الْمِسْلِ Koca üzerinde mehri misil vacip olmuştur. Ne ile? بِلْعَقْدِ صَح۪يِّ sahih, sahih olan bir akit ile. Nasıl bir akit bu? بِلَا تَشْمِيَةٍ mehri, Mehri sizin sahih olan bir akit ile mehri misil koca üzerine vaciptir. Kim hakkında vaciptir? fil müsevzivati va olan kadın hakkında. bi kesvil vabi müsevzivah diye okuyacağız onu, müsevvallah diye okumayacağız onu demek istiyor bir cemallah usul. Şimdi burada anlatılanlara geçmeden önce iki şey ve buradaki müsevzivah kelimesi hakkında konuşmamız gerekiyor. İki şey dediğim, birincisi şu. Bugünkü derste anlatılacak olan meşele nedir? Biz hangi meseleyi göreceğiz? Bir mesele var bu derste ki başından sonuna kadar o meşeleyle gideceğiz. Ki bu mesele Hamedîler ve Şafîler arasında Mahallenil Hilâh olan bir meşeledir. Böyle bir mesele var. Bir de bu mesele hakkında hanedilerin vermiş olduğu bir hüküm ondan farklı olarak da Şafiilerin vermiş olduğu bir hüküm var. Bir de ibare içerisinde geçen ve onun içerisinde sürekli tekrarlayacak olduğumuz müsezzivah dediğimiz bir kadın var. Önce müsezzivah dediğimiz kadın kimdir? Onu bir teşvik edelim. Ondan sonra meselemizden, sonra da meşele hakkında Hanebi ve Kâbilerin farklı hükümlerinden ve Hanebiler bu hükmü verirken hâf meddülünü kap'an ifade eder, usul kaidesinden hareket ettiklerini anlatacağız. Müsevgitati şimdi bazı usul kitaplarında mesela menar kerhi olan Nûr-ül Envar'da kelimesini bir keşfil vavi olarak değil, bir keşfil vâbi diyerek müsabbabadır. Bundan maksat demiştir. Nûr-ül sahibini böyle demeye sevk eden ve aynı zamanda Mullah Hüsrev'i de bir keşfil vavi diyerek müsezzizâ demeye sevk eden sebep nedir? Evvela onu bir teşvik edelim şudur. Müferriba demek havale eden kadın demek. Demek ki kadın bir şey ne yapıyor? Bir başkasına veya bir başka şeye, bir başkasına bir başka yere havale ediyor demek. Burada kadının havale ettiği nedir? Kadının havale ettiği nikah mıdır? Yoksa kadının havale ettiği mehirdir? eğer kadının havale ettiği, müsebbidza havale eden demek, havale ettiği mitahtır dersek o zaman bu kelimeyi müsebbidza olarak okuyamayız. Neden? Çünkü bizim burada zikret, zikredecek olduğumuz mesele Hanediler ve Şafiiler arasında mahamen lil olan bir meseleci. Diğer bir ifadeyle hem hanedilerin hem de Şafilerin kabul ettikleri bir mesele olması lazım öncelikle. O meseleyi kabul edecekler ki, ondan sonra mesele hakkında hanediler bir hüküm, şahidiyen ondan başka bir hüküm verecekler. Ama öncelikle bu meseleenin ne olması lazım? Öyle bir mesele olması lazım ki hem hanediler onu kabul edecekler, hem de şahidiyen kabul edecek bu <Gülüyor> zaman biz müsevdilza kelimecini müsevdilza diye mi okuyalım müfaffaza diye mi okuyalım noktasında farklı görüş olacak eğer nurun envar zahiri gibi kadının burada havale ettiği bir başkasına ısmarladığı nikahdır diyecek olursak bu kelimeyi müsevdilza diye okumamız mümkün değil neden çünkü Şafii mezhebine göre bir kız veya bir kadın kendi kendini evlendiremez, onu mutlaka veliçinin evlendirmesi lazım. Yani bir kadın nikah ahdini kendisi yapamaz Şafii mezhebine göre. Bu sadece Şafii'ye göre değil, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre de böyledir. Yani onlara göre bir kadın kendi nikah ahdini yapamaz, kuraldır. Bir kimse, bir tasarrufu kendisi gerçekleştiremiyorsa o tasarrufu bir başkasına havale de edemez. Rekanet bunu görürüz. Yani bir kişi kendisi bir işi yapamıyorsa her an o işi yapmaya yetkisi yoksa o işi bir başkasına havale edip de yaptırtamaz. Eğer burada havale, kadının havale ettiği nikahdır diyeceksek Şafii mezhebine göre kadının kendisi nikahı yapamıyor ki onu bir başkasına havale etti. Dolayısıyla müsezzizat diye okuyup kadının havale ettiği de nikahdır düşünecek olursanız nurun en marzahinin düşündüğü gibi o zaman bu kelimeyi müsezzizat diye okuyamazsınız. Neden? Neden? Mahallenin hilaf olmaz bu mesele. Bu meselenin Hanefiler ve Şafiiler arasında mahallenin hilaf olan bir mesele olabilmesi nedir demiştik? Hem Hanefilerin bu meseleyi kabul etmesi gerekiyor, hem de Şafiilerin kabul etmesi gerekiyor. Şafiilere göre bir kız bir kadın kendi nikahını affedemiyorsa onu bir başkasına havale de edemez. Eğer burada havale edilen, yani kadının havale ettiği nikahdır düşüncesinden hareket ederseniz, bu kelimeyi müfeddita diye okuyamazsınız. Çünkü misal, mahallel-i ikilaf olmaktan çıfat çıkar, şabilere göre caiz olmayan bir mesele olur. O zaman nasıl mahallel-i olacak? İşte bundan dolayı Nur-ul Envar sahibi demiştir ki, Buradaki müsezzitlâ kelimesini biz vavun fethesiyle müsezzbâvâ diye okumalıyız. Müsezzbâvâ diye okuduğumuz zaman hangi konuş ortaya çıkıyor? O zaman ortaya çıkıyor. Mufabbâvâ demek fıkıhta bir kadının reisi o kadının veya kızın nikahını bir başkasına havale etmiştir demek. Yani. Yani velisi tarafından nikahı başkasına havale edilmiş olan kadın demek bu fabbada. O zaman ihtilafa mahalli oldu misal. Değil mi? Oldu. Yani kadını evlendiren velisidir, Veliçi onu evlendirme işini bir başkasına havale etmiştir. Dolayısıyla bu kadının konumu ne? Nikahı reliji tarafından başkasına havale edilen kadın, mufabbaza demektir. Mufabbaza ne demek? Nikahı reliji tarafından başkasına havale edilen kadın demek. Tabii ki bu kelimeyi mufabbaza diye okumamız nereden kaynaklandığı orada havale edilen nikah itte o zaman mecburen bu kelimeyi mufabbaza diye okuyor. Nur-u sahibi de böyle yapmıştır. Ancak doğrusu o değil. Doğrusu Mullah-ı yaptığıdır. Nedir o? Mullah-ı bu kelimeyi vavun kesreciyle müsebbidla diye okumuştur ve doğru yapmıştır. Neden? Nedenini bir o birinci olarak Fibbet-i tabına bakacaksınız. Daha sonra da fıkıh kitaplarında Mufabbaza diye nikah bahçesinde geçen bölüm var. Orada Mufabbaza ile ilgili bilgilere bakacaksın. Ben size kısaca sunacağım tabi şimdi onu. Mullah Fusrede göre burada müfett bir okumalıyız ve kadın havale etmektedir. Ama nikahı değil. Ya neheri havale etmektedir. Dikkat ediniz, nikahı değil, neheri havale etmektedir. Gerek Hanefilere göre, gerekse Şafilere göre mehir kadının halif hakkıdır. Bu ne demek? Mehir konusunda tasarruf yetkisi hem Şafilere göre hem Hanefilere göre kadına ait. Peki kadın mehri nasıl havale ediyor? Misallerimize göre göreceğiz biraz sonra. Meselenin tatmini şöyle anlatayım. Size ibareyi okuyacağım biraz. <gülüyor> Veli, kafini olan bir veli kızını birisiyle evlendirmekte akit yapacak. Akit esnasında kızına soruyor. Diyor ki mehri nasıl istersin? Çünkü mehir kadının haliz hakkıdır ya. O hususta tasarruf yetkisi ona al. Kadın diyor ki veya kızı diyor ki ben bu akitte mehri hiç yıkretmem. Mehirden bahsetmem. Bir suret. Veya ben mehri nefh ediyorum, istemiyor nefh ediyorum, İkinci suret. Diyor, veli de bunun üzerine nikah akdini mehirsiz olarak yapıyor. Veya mehri nefh ederek yapıyor. Mehirsiz yapıyor vila teskiniyeti mehri, ne demek o? Yani veli diyor ki ben kızımı falan oğlu falanla evlendirdim, mehirden hiç bahsetmiyor. Mehirsiz olarak nikah akdini yapıyor. Veyahut da ben kızımı falan oğlu falanla onun mehir vermemesi şartıyla öbendiriyor. Mehri net veriyor. Veya bu şekilde. Ne yapıyor? Nikah hakkını yapıyor. Ama mehir hakkında bu şekilde konuşmaya izin veren kim? kadını gelmiş. Çünkü mehir onun halif hakkıdır, Tasarruf yetkisi ona Peki ne oldu? Netice olarak ne oldu? Kız, mehrini kendisi zikretmedi akıtte. Zikrettirmedi. Diğer bir ifadeyle mehri nefk ettirdi. Ama mehir gene vacip midir? Zaten bugünkü dersimizin konusu o olacak. Mehir gene vaciptir. Neden? Çünkü mehir şer'in hakkıdır. Yani şebi'at kadın için mehir koymuştur. Onu akitte zikretseler de, zikretmeşeler akitte hatta onu nefretseler de, hakkı olarak mehir kadın için sabit. Gerek şafi'lere göre, gerek de hanedilere göre, akitte mehir zikredilmez veya net nefretilirse, akit nehir nedir, nedir gene? Vaciptir. Hangi mehir? Mehri-nihî. Malumunuz mehir bir müsemmadır, bir de mehri misildir. Mehri müsemma demek akitte zikredilen mehir, On gün, hemen 20 gün, hemen 100 gün hemen diye zikredilen mehir. Onun adı mehri müsemma. Eğer akitte mehir zikredilmez veya net bir olursa ne devreye girer? Mehri misil derler. O bu teferruatına girmiyorum tabii. Bu kın konusu. İşte biz Molla Kusre burada kadının mehri havale etmesi, mehri havale ediyor. Bakın evet. mehri kendisi takdir etmedi. Ne takdir ediyor onu? <gülüyor> mehri mikil diyerekten onun akranı olan kızların nikah akdinde cikredilen mehir ne kadar ise mehir olarak o takdir edecek onu. Mehri mikil şeriata havale etti Demek ki kadın havale edendir. Neyi havale ediyor? Mehri havale ediyor. O zaman bu kelimeyi müsevkidat diye okuyabiliriz. Ne demek? Mehrini havale eden kadın demek olur o zaman. Bu şöyle diyeyim, yani Mullah Hüseyin'in burada kastettiği ettiği Mehrini havale eden kadın olduğunu şimdi ibaretinde okuyalım. Üç tane suret veriyorum. Bir, kadın içine mehri zikret için söylüyor. İki, kadın veli mehri, nef söylüyor. Üç, üçüncü surette de kadın yine bir tezgifadır. Ama o suret burada bizim tasvih edeceğimiz, kabul edeceğimiz suret değildir. Nedir o? Vellet izel ve getmez mehrin diye son vereceğiz. Kendisini mehirsiz evlendiren kadın, dikkat ediniz, kadın şabi olduğunu takdir ediyorum. Kadın kendini mehirsiz olarak evlendirdiği zaman mehri ne yapıyor? Havale ediyor. Ha. Mehri zikretmeyip kendini evlendirecek olsa mehri havale etme var mıdır? Vardır. Ne demek bu? Çünkü mehri misil gerekecek şeriatı havale ediyorum. Böyle bir havale vardır ama bu Hanefîmen ve Şafîler arasında olan bir mesele olmaktan çıkar. Çünkü onlara göre kadın kendisini evlendiremez. O zaman geriye başta söyleyecek olduğu iki suret kalıyor. Meselemizde o olur. Okuyalım bakalım. İkisinin varlığı ve hâne üzerindeki elleti edinetli veriği ha, elleti o kadındır ki edinetli veriği ha veriğine ihin verdi. Şimdi ibarenin ilk vahide baktığımız zaman Sanki evlendirmeye daha izin verdiği gibi zihnimize geliyor gelmesi. Müsevciza da bu takdir yoktur. Çünkü vursu evlendirmeye değil, mehri zikretmesi veya zikretmemesi noktasındadır. Elle ki yedilerdi ha. o kadındır ki ve içine izin verdi. Ne diye izin verdi? En güzel bir keha, kendisini evlendirkin. Evlendirmeyi zaten benim yapacak. Ama nasıl evlendirsin? مِنْ غَيْرِ تَشْمِيَةِ الْمَهْرِ Mehri cikretmeksizin kendisini evlendirsin diye. Yani kadının izni burada, nikah konusunda, evlendirme konusunda değil, mehir konusunda devreye girebilir. Bunu nereden biliyoruz? E Şafiyelerin görüşlerinden mi biliyoruz? Bir, اَوْ عَلَى اَلَّيْكَ الْمَهْرُ veya kendisi için mehir olmaması şartıyla evlendiren kadın. Demek ki burada kastedilen mütebaza'dan, mütebızadan o kadın değil. Hangi kadın? "Ye ve cennette nehrin kendisini mehirsiz evlendiren kadın burada maksat değildir." Dikkat bien. Yine bilânehri ifadesini kullandık. Niye? Yahu kaye olur zaten burada. Ta başından beri kadının Mesela bu surette bila mehri demese de olurdu. Eğer mesele havale, tabi evlendirmeye ait ise bila Mehri demeye gerek yoktu. Lenmekin demek etmez sahadiyip ibareyi bitirebilirdim Allah-u Teala. Bitirmiyor. Bila mehri. Çünkü kadının izni evlenmeye ilgili değil. Ya yani neyle ilgili? Nehirle ilgili. Kadın kendisini mehirsiz evlendirdiği zaman bu kadın da mı olur. Niye? Çünkü talakını şeriatta bırak, Yani mehrimi işte bıraktı. Bu da havale ediyor. Ancak bu misal kadın kendini evlendiren olduğundan dolayı Hanefilerle Şafiiler arasında hilaf olan bir mes'ele olamıyor mes'ele. Çünkü göre bir kadın kendisini evlendiremez. O zaman buradaki müteziz maksat bu kadın olmak. Mütezizdir ama maksat bu değil. Şimdi mütezizayı anlattık ve mütezizaya dair kast edilen neymiş ve iki kendisini evlendirirken ve isine nikah afini mehirlik yapmasını. Veya kendisi için mehri net gelerek yapmasını söyleyen kadındır müferdibe. İşte bu müferdibe hakkında mehir zikredilmek sizin bir akitle Mehri için kocak üzerine vaciptir diyoruz. Mehrin için kocak üzerine vaciptir. Mes'eleyi söyleyelim şimdi. Mesela hakkında Hanedî ve Şafîlerin farklı görüşleri var. Şey. Mesela nasıl olur? Müfettişimizin meseleci. Müfettişa olan bir kadının, yani mehirsiz Reyyahtta mehri nef gelerek ve kendisi hakkında <gülüyor> nikah hakkı yapmasını, bizim tabirimizde nikah kıymasına izin veren bir müfettişa dediğim bu kadının. Nikahı bu şekilde kıyılırsa mehrim için hem Şafiye hem Hanebiye göre vaciptir. Ama akitle mi vaciptir yoksa zifafla mı vaciptir? Bu noktada itilaf var. Meşele nedir? Meşele nehirsiz yapılan veya mehri nezlediymiş olduğu bir akitte mütezzife olan kadın için mehir vaciptir. Mesele bu. İhtilaf nerede? İhtilaf hanefilere göre akit ile vaciptir. Şafilere göre zifat ile vaciptir. İhtilaf da bu. Şimdi biz bize göre akit ile niye vaciptir? Onu delille ispat edeceğiz. Orada delil olarak da delille ispat ederken delilde neyi kullanacağız? Usulü fıkhıdır bir kelimenin külliyetsi nedir o kelimenin külliyye el kaf يفيد مدلوله قطعا şu li bir kail el kaf yani kulu khafis yapalım yah yapsın biz de okuyalım Yem'a yani, lâ tekunu, şimdi mazat lemet izevveket nefçaha bilâ mehmi. Niye? Yem'a çünkü böyle bir kadın lâ tekunu mahellen lil hilâfi hilâfa mahek olamaz. Niçün? Nifesâd-i nikâhiha Kadının nikâhı faşittir şâfilere göre. Halbuki mesele ne olmalıydı? Hanefiler ve şâfileler arasında kabul göre. Faşit olmayan bir mesele olmasıydı. Önce şâfı'ydı. Hilâf-i'l-kûlâ Birinci kis, yani Birincisi dediği ve yennake cennete veliha ala suret var denilmiş. Bu şekilde olmasydı. Ve nikahu işte bu müfetti nikahı sahihun bil ittifak. İttifak hanediler ve kafinlerin ittifakıyla hatta maliki ve hamd ilemin ittifakıyla وَاِنَّمَ الْخِلَافِ الْخِلَافِ الْخِلَافِ نَرَدَ فِي مُوْجِبِ الْمَهْرِ Mehri gerektiren nedir? Yani mehri, misdih gerektiren nedir? Akit midir? Yoksa zifah mıdır? Bu noktada ihtilaf vardır. وَوَتُقُولْ عِنْدَهُ <gülüyor> İmam-ı Şafi'ye göre zifahdır. Yani İmam-ı göre müseccisa olan bir kadın hakkında yani velisi onu mehirsiz veyahut da mehri nefketerek evlendirmiş. Kız da buna izin vermiş mehir noktasında veli Burada ve itahatı yapılmış, evlendirilmiş diyoruz. Bu Akdin yapılmasıyla hemen mehrimi için tahakkuk etmiş midir? Yoksa zifatla mı tahakkuk etmektedir? İmam-ı göre zifat ile tahakkuk etmektedir. Hanefilere göre ise akit ile tahakkuk etmektedir. Ve mücabredil akdi indena bize göre biz Hanefilere göre mücabred akiddir. Mükellef akit ile mehri içinde olmuştur, tahditmiştir. Bu çok kolay bir mesele değil, zor bir mesele de değil ama çok teferruatlı olan, dallanan bir mesele. Lâ naqûluhu Teâlâ bizim delilimiz. Lâkâlanın şu kavli kemindir. Bismillah. Ve uhinnâ lekum mâ warâ izâlikum en tektegû bi'amwâlikum. Ve uhinnâ lekum, şey erkeklere helal kılınır. Kim mâ warâ Nikahı haram olarak beyan edilen kadınların dışında olan kadınlar. Size helal kılındı. Burada entettehu kelimesini yamet metulüleh yaparız veya bedel yaparız. Niçin helal kılındı? Entettehu bi amalikum Mallarınızla talep edesiniz diye. Talepten maksat burada iptigah. Bundan maksat nedir? Abd-i sahih. Maldan maksat da mehirdir. Mehir ile abd sahih. Yapasınız diye. Size helal kılın. Ya böyle mana veririz. Veyahut da uhillelikum mavera ezalikum nikahı haram kılınan kadınların dışındaki kadınlar size helal kılın. O kadınlardan beden en tepteğû bi'en malikum mehirle onlara sahih akit yapmanız helal kılın. Demek olur. İki surette de mana haradığınız manadır zaten. Şimdi bakın fe innel al ba harfi gelin. Bi emalikum derken oradaki bi, yani de o harfi cer hasu has bir lafızdır. Bütün harfler hasdır. Mana hu el insaq. Taiz her belirliyoruz. Manası nedir? İnsaktır. Ne demek? Ma kabliyi ma badına ayrım şekilde bitişirmeyi ifade eder. Yani akdi sahih iktiga'yı mehreme ne yapıyor, ayrılmaya gerek şeklinde vüüştürüyor. Ne zaman akdi sahih varsa o anda ne de vardır, Nehirde vardır demiş. Hele ki bu bağ kesin olarak delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Ala intina'i iktika'i iktiga'. İktiga' da o akd-ı sahih. İbtigah, erkeklere nikahın kendi içine helal olan kadınları talep etmeleri nedir? Helaldir. Talep ne demek? O talep neyle gerçekleşiyor? Nikah ile gerçekleşiyor. Zikri sebep irade-i müşeddeb kabiliğinden mürseldir. kelimesi. Maksat nedir oradan? Talep nikahın sebebidir. Maksat müşeddebtir. Yani akd sahihdir ondan maksat. Ve o sahih. İşte bu akd sahih dediğimiz İftikaanın ayrılması imkansızdır. Neden ayrılması? Hani Maldan yani mehirden ayrılması imkansızdır. Buradaki D harfleri kezin olarak bunu ifade ediyor. Kaf metni mi bu değil mi lan? katam ifade ediyor. Dolayısıyla buradaki D harfleri kastır metdülü olan intakı kezin olarak ifade ediyor. Bundan da hangi sonuç çıkıyor? Bundan da çıkıyor ki. Eğer bir nikah akbi, sahih bir akit varsa, oradan mutlaka mehir de var. O mehir sahih akitten ayrılamaz. Bunu imal ediyor. <gülüyor> Vel <gülüyor> kavru <gülüyor> bi intikâki, intikâk, yani akbi sahihin mehirden ayrılmasına hükmetme. Ki bu hükmü kim veriyor? İmam Şafi dedi. كَمَا دَهَرْ اَلَيْهِ شَافِعُّيُّ <gülüyor> İmam-ı Şafii'nin benim değil. Çünkü İmam-ı Şafii rahim ne diyor? Diyor ki, müsevkilde olan bir kadının nikahında, yani ne demek ki o biz daha kısaca söyleyelim onu, nikah akdinde mehir nefledilmiş veya diklenilmemiş olursa, nikah akdinden sonra o akitle beraber mehir vacip olmaz, ya ne vacip olur diyor İmam Şabi? Zivab ile vacip olur diyor. Dolayısıyla akıt yapıldığı anda nehir tahakkuk etmez demek istiyor. Ne zaman tahakkuk eder? Zivab olursa tahakkuk eder. İşte bu nedir? Bu İmam Şabi'nin benim dediği gibi dediği bu. Bununla ne oluyor? İntikaka hükmediliyor. Yani ikah akdi var, akdi sahih var ama ne yok? Nehir yok. Meli ne de zaman var? Yifak olursa var. İşte bu şekilde intikast ile hükmetmen nedir? İptalini amelin has, hasın amelini iptal etmekdir. Hasın ameli ne olmuştur? İptal edilmiştir. Has bahar değil. Ameli neydi? Metdürüne kaç an ifadesine? Metdürü neydi? İptak onu kesin olarak ifade etmesinin sonucu neydi? Nikah akli varsa mehir de var. Ama İmam-ı Rahimullah'ın söylediğine göre nikah akli var, nehir yok. Ne zaman var nehir? Zifat olursa var. Demek ki akitle de beraber yok. İşte bu hasıl hamelini, yani mevlülünün kafranı ifade etmesini ne yapar? İptal eder. Şimdi fakr İslam penderi aynı mesele aynı ayeti i kelimeyi cikretmiştir. Fakat has lafız olarak bahar-ı cerim değil de iptiga lafzı misal vermiştir. Neyi misal vermiş penderi? İptiga lafzı en var ya oradaki tettegu yani iptiga lafzını ne yapmıştır? hafısa misal olarak onu vermiştir. Molla Kutuzer ise hafısa misal olarak ayet-i kerimede geçen en tepteğû değil ondan sonra bir emlâliküme bitişen bahar-ı kerini almıştır. İşaret. Neden? Onun gerekçesini anlatacak şey. Ve innemâ adela'ın takrili fâhri-i islam Molla Kutuzer <gülüyor> fâhri-i islam pezdevinin takriliğinden dönmüştür. <gülüyor> Nedir? Daha da haku ve, ve fakr-ı İslam, Pedeviye tabi olanların takririnden dönmüş. Onların takriri nedir? Onların takriri şudur. Emmen itteka alattun hasun. Onlar bu takdire gitmişlerdir. Ayet-i kerimede geçen o ittiqan affı nedir? Hâs bir lafızdır. Demişler. ve Vesaîlerin görüşü alınacak olursa has lafız olan o teptegu yani iptiganın meddülünü kaphan ifade etmesi iptal edilmiş olur diyor. Nasıl? Evvela nasıl iptal edildiğini bir ispatı gibi ortaya koyalım pezdeviye göre de ondan sonra molla Hüsrev neden bu görüşten dönmüş de has lafız olarak iptigali değil de balasını almıştır. Onu ortaya Fahrul İslam Ezdevi diyor ki bu ayet-i kerimede ki ibaretimi okuyacağım. Kısadır çünkü e, İzmir'inden. Mellahalehu taala okumuş olduğumuz ayet-i kerimede yani biraz önce söylediğimiz ve uhri ve uhl lenekum ma wara zalikum en tetegu bi amalikum. Bu ayet-i kerime ile Mellahalehu taala Allahu Teala el ittiga bi mah es-Devi'nin Fezdevi'nin görüşü bu. Onun görüşünü aktarıyorum size. Molla Kuşa bu görüşten döndü burada tabi. Ne diyor Fezdevi? Diyor ki Mevla Teala bu ayeti kerimede mal ile yani mehirle kadınları talep etmeli. Nikahı size helal olan kadınlardan talepte bulunmamızı helal etmiştir. Ayeti kerimede bize beyan ettiği budur. Diyor. <gülüyor> Fezdevi'nin ibaresidir. İbtika nedir? Haas bir lafıdır. Talep demektir. Manahu et talepu yani. Udu'anil talep. Talebe vaz edilmiş. Talep etme manasında bir haas lafıdır. Ve talep neyin de var ki olur? E nikah hakkını yapmayla var ki olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla em teptehu bi'enbalikum. Bu ayet-i kerime benzeri diyor ki bize neyi ortaya koydu? Sahih bir hakitle. Nehirli. Sahih bir hakitle kadınların nikah etmen için helal olduğunu ortaya koydu Şimdi ekliyor peşine diyor ki: "Hakiki sahih diyor tezden. Mevla talea bu ayetin kelimeler. Mehirli sahih bir aqd ile Kadınlar size helal kılındı. Bunu beyan etti. Mehirli ittiga, yani sahih akit dediğimiz o ittiga. Onunla size helal kılındı. Bunu iman ediyoruz. Eğer biri çıkıp da derse ki, nikah akli yapılmıştır. Ama akitle birlikte mehir tahakkuk etmemiş. Belki mehir cipatla tahakkuk edecektir biri derse, bu iftihanın, has lafık olan iftihanın mektülünü hap'an ifade etmesini ortadan kaldırmış oluyor. Pezzevi böyle söylüyor ama böyle değil. Pezzevinin ifadesi nedir? Ki İmam-ı kastederek bunu söylüyor. i̇mam Şafii ne diyordu rahim i̇mam Şafii diyordu ki, Nehirsiz yapılan nikah akdinde, Nehrimsiz kocaya... Cifat ile vacip olur, akit ile vacip olmaz diyor. Pezdevi de diyor ki, Mevla Teala bu ayet-i kerimede nehirli, sahih nikah, nikah akdinin akdiyle e, kadınlara ne yapabilirsiniz? Kadınlardan yani evlilik ilişkisini yapabilir Bu size Ama Ama neyle? Nehirli iptegah ile. Nehirli iptegah ile. Bir çıkıp ihtigadan maksat hakkı sahipti. Sanki bir akitle yani. Bir çıkıp der çekildi bir iledir. O zaman hasbı olan ihtiga'nın mezkulünü hakkam ifade etmesini iptal etmiş olur diyor. Öyle deyince hemen bir itirazcı itirazda bulundu. Ne diyor? İmam-ı göre de Hanefilere göre de müsebbetat olan bir kadın hakkında velisi, nehri nef veya zikretmeyerek nikah akdi yaptıysa bu nikah akdi hem kadilere göre hem hanefilere göre sahiptir. Bunda tereddüt yok. Bunda ihlap yok. Bu sahiptir nikah Peki burada itiraz etmiş olduğumuz nokta hangisi? Sizin itiraz etmiş olduğumuz nokta, bu sahih olan akde mehir iltisak etmiş midir, bitişmiş midir? Bitişmemiş midir? Biz diyoruz ki bitişmiştir, şafiler diyor ki bitişmemiştir. O mehir ne zaman gerekecek diyorlar? İfas olduğu zaman gerekecek diyorlar. Ha demek ki sahih akdi nefiyeden yok. Ne harediler ne şafiler. Sahih akdi ne yapıyorlar? Halbuki pezlevinin yapmış olduğu yorumda ne vardı? Hasın mektulünü kapan ifade etmesini iptal var diyor. Has dediği hangisi? İptiga lafzı. İptiga ne demek? sahip akit demek. Hasın mektulünü kapan ifade etmesini iptal var demek ile ne demiş oluyor pezlevi? Şafilere göre burada sahil bir akit yok demiş. İşte bu itiraz, iptikal aslında ortaya çıktığından, Mullah Hüsrev bu itiraza maruz kalmamak için, İptikal aslında dönmüş, buna da has lafız bağdır demiştir. Ve böyle bir itiraz da şuskun Peki, işte onu söylüyor şimdi. Ve innamâ âkela fahrü'l-İslam. Allahu Teâlâ Fahrü'l-İslam'ın takririnden döndü. Ve men <murú> tabi'ahu fahrül tabi olanların takririnden döndü. Nedir onların takriri? Enne ittifâ'en lahum hâs sun. İttifâ' hasla demişler. Bundan döndü. Niye döndü? İşte bakın onu söylüyor. Ve en menne ki Müsebbisa olan kadın hakkında batıl olan leyzehvel ittiga akd sahih değildir. Halbuki feydeli ne diyordu? İftiga lafzı has dafızdır. Şafilerin görüşüne göre onun meddülünü ifade kapan ifade etmesi ipal edilmiştir demişti. O ne demek ki? Burada akd sahih yok demiş. Halbuki olmayan akd sahih değildir hakk sahih, kafilere de göre de var, bize göre de var. Olmayan nedir burada? Burada olmayan konuşur. Ben, ıftıranın mal, velki sâkuhu bihi, malın beraberliği, malın ıftıranı. Yani malın akde ıftıranı, beraberliği yok. ve sâkuhu, ıftıranın bitişmesi yok. Neye bihi? Mala bitişmesi yok. O batıl olmuştur burada. Şafilerin görüşüyle batıl olan burada nedir? Sahih akit değil, o batıl olmadı, o var onlara göre. De. Batıl olan nedir? Sahih bir akitle beraber mehrin olmamasıdır. Mehir yok burada, mehrin ama dikişmesi yok. İşte bundan dolayı Mullah Hüsre, hakkıd İslam elbeğinin vermiş olduğu iftiga hasla fızır misalinden daha hasla huzul misaline dönmüştür. Peki, bitmedik. Asas mücadele şimdi başlıyor. Hangi mücadele? Buraya kadar hanedilerin ve Şafiilerin görüşü hakkında bilgi ver. Hanedilerin ayeti kerimeyi değil getirerek davalarını ispat ettiler, tamam onu da gördük. Ama Şafiilerin büyük noktadan itirazı var. Ve bu üç itinazı da üç tane cevap var burada. Şimdiki okuyacak olduğumuz bölümler. Bakınız. Ve'hâhu nâb Burada bahisler var. Vahitler dediği nedir? İ'tirazlar var. Aslında vahit münazara demektir. Münazara tek taraftan olmaz, iki taraftan olur. Mecaci olarak itiraz manasında kullanılmıştır. Onu da söylemiş olalım. İ'tiraz var. İ'tirazı ben kim? Şafiyle. Hanefilerin itirazı ediyorlar bu noktada. Bakınız nelerdir? El evveli birincisi Enel ittika'a veredem mutlakan alim isafi bilman fi kavgihi teala bismillah felkihû mâ tâvelekûm ilâ afirillâil. Ve mutlakû indenâ la yuhmûlâ lel mukayyedir. Çok kısa almıştır. Bu aslında sonucu vermemiş. Asıl itirazı tek ortaya koymuyor burası. Biz asıl itirazı önce bir ortaya koyalım da ondan sonra Molla Kuturev'in ifadesini okuyalım, okuyalım. Asıl itiraz nedir burada? Kâbî diyorlar ki, şiir, akitle beraber mehri mislin vacip olduğuna, yani müfessize olan kadın hakkında, akitle beraber koca güzeline mehri mislin vacip olduğuna dair bir delil. Biraz önce okumuş olduğumuz ayette ve o felemekum ma vera zalikum ente tebu bi amar. Bu ayet ne delalet etti? Bu ayeti, ayeti kerimenin delalet ettiği nikah akdi varsa orada ne de vardır? Şehit de var. Yer bir ifadeyle nikah akdinin meşruiyeti, nikah akdinin sahih olması mal ile olur. Ona delalet et. Ama şuna delalet etmedi. Siz hanefiler. Eğer bir nikah akdinde mal yok ise o akit meşru değil. Yani mehir cifredilmemişse o akit meşru değildir. Buna delalet etmek. İyi dinleyelim Önemlidir burası. Birinci itiraz özel bir yani sizin gelin olarak getirmiş olduğunuz ayeti kelime neyi ifade ediyor? Nikah akdinin mal ile nehir ile meşru olacağını ifade ediyor, pay olacağını ifade ediyor. Hanefiler meşbu mu Diyanatta muhavaratta değil, normal günlük konuşmalarda değil ama diyanatta itibar etmiyorlar gelin olarak. Şimdi bu söylenenin mefhum-u nedir? Ha bu aynı i kerime, akdin, meşru olabilmesinin, sahil olabilmesinin mehirle olacağını ifade ediyor. O zaman mehir olmazsa akit, meşru olmaz, sahip olmaz diyemezsiniz. Çünkü hamedilere göre mekul muhalefet ne değildir? Hocet değildir. Bunu diyemeyiz. O zaman size göre diyor İmam-ı Şah, halbuki şafilere göre mefhum-u halefet ha. Ama o bize göre konuşuyor, soruyu soruyor. Size göre mefhum bu muhalefet hükket olmadığına göre bu ayet-i kerime o zaman meşru olan bir nikah hakkini, sahip olan bir nikah hakkinde mutlaka ne olmalı? Mehir olmalı, mal olmalı. Şunu ifade etmiyor o zaman, muhalifini ifade etmiyor bu ayet-i kerime. Mukalifi nedir? Mehir fikredilmeyecek olursa, mehirsiz olursa bir de bir akit mehirsiz olursa ne olmaz? Meşru olmaz. Hayır bu ayetini ifade etmiyor. Onu ifade eden başka delil bulmamız lazım. Yani mehir olmazsa akit olmaz, meşru olamaz, zahir olamaz. Bunun için delil bulmamız lazım. Bakalım. Araştırıyoruz. Bilakis aksine değil. Mehir olmadan akdin sahih olmamasına dair delil ararken meşhur olmamasına dair delil ararken biz ne buluyoruz? Meşru olduğuna dair delil buluyoruz. Bismillah. Sanki <gülüyor> Kadınlardan hoşunuza gideni nikahlayınız diyorlar daha da. Mallar mı burada? Mehirden vahit var mı burada? Yok. Bu ayet-i kerime neyi gösteriyor o zaman? Mehir, mal, nehir olmasa da nikah akdinin meşru olacağını gösteriyor. Şimdi bu mutlak bizim geride gitmekmiş olduğumuz ve uhillemekum ayet-i kerimesi yani el tebtehu bi'enmalikum mukayyet siz hanet göre, bere göre mutlak İttihat üzere bırakılır, mukaddes de hakimiyi üzere bırakılır. Mutlak mukaddese hamledinler. Her birinin hükmü geçerlidir demek. O zaman siz zaten hasın hamleli istar ettiğin demek istiyorlar biz de. Hani hem tek tek ne diyorduk? Eğer müfettirde olan bir kadın hakkında verici nikahı aktetti mi o akimle beraber mehir mehrim için vakittir diyoruz değil mi? Öyle diyorduk. Şimdi şafiler bize bu soruyu yöneltiyorlar. Soru bitmedi. Bu soru ile aslında şuraya kadar şafilere dair anlattığım soru ile aslında şafiler iki noktada bize menhut yapıyorlar. Birinci ne neydi? Bakınız bir yukarıda yani Mollahusreli'nin ibaret içinde demiştik ki Seyyedül Lukat'an buradaki bahsekin olarak delalet ediyor. Alâ intinâ'i intikâki ittigâ ve velâktu sahih Sahih hakik olan ittigânın ani mal maldan ayrılmasının imkansızlığına delalet ediyor diyorlar. Halbuki fen ki hûv mâ tâvelekûm kerimesi bunu zaten ifade ediyor. Çünkü nedir o ani kelimenin manası? Kadınlardan hoşumuza gideni nikahlayımız. Mehirden bahis var mı burada? Yok, mutlaktır. Şiğe göre mutlak, mutlak üzere kalır. Mukayyede hamle O zaman buradaki mutlak, mutlak üzere kalırsa akit vardır nehir yoktur. Dolayısıyla siz tutup da hanediler olarak entekufu bir emvalikumde bize hâsın meklülünü kap'an ifade etmesini iptal ettiniz. Yani sahih bir akit maldan ayrılması imkansızdır. ki onu ayırdınız diyemezsiniz. Diyor şâtiyle. Bir bu. İkincisi tatil onun içerisinde felkavlu bi intikâ kemâ zehirli nehi şâtiyle diyor iptalun bi amelin hâs demişler Yani bir akdin mehirden ayrılacağına hükmetme amelini iftah edilmemiştir. Biz onlara öyle değil mi? Hayır bak işte size bu lafın geliyor. Size bu lafın geliyor. Yani ahir bunu ifade ediyor. Bizim söylememize gerek yok. Tabii ki cevap verecek. Bu bir itiraz. Bize yapılan bir itiraz. Zahide hak eten de Çünkü biz Haneziler olarak ıı, mutlak mutlak üçüne bırakılır. Mukayyede hamle bilmez dediğimizden dolayı mutlak olan belki hu ayet-i kerimesini utlakı üzere bıraktığımız zaman da mehirsiz nikah akdinin sahih olduğu ortaya çıkıyor. Ve olabileceği ortaya çıkıyor. Mehirsiz bir nikah akdi var. Yani akit vardır. Mehir yoktur. Mehir daha sonra olacaktır bu ayet. Ama yoktur. Bu ayetin utlakı ifade ediyor. Birinci soru. Cevabını gelip vereceğim. Aslında şöyle yapalım. Soruyu sorduk, cevabını da okuyalım. Çünkü bu yapmayacak, yapmayken evvelerimiz tane soruyu soracak. Ondan sonra tek tek cevaplarına girecek. Biz birinci soruyu okuduk, isterseniz hemen onun cevabını verelim ki bir daha baş tarafı tekrar etme mecburiyetinde kalmıyor. Soru bu, birinci soru bu. Cevap verelim biz buna şimdi. Ben cevabı anı Bulduk mu yeri? Birkaç katır sonra bedim. Ve cevab anil evvel birinci sorudan cevap. İşte biraz önce sorduğumuz soruya cevap veriyoruz. Diyoruz ki: "En-mutlakah yuhmalu alel muqayyidi indena." Ayrıca <gülüyor> Şafii'ler itirazını ne üzerine koydular? Siz hanefilere göre mutlak mukayyede hamledilmez. Mutlakta ıslak üzere kalırsa, yani sanki bu ma'a ve lekum aynı şekilde ıslak üzere kalırsa, Sahih bir nikah haklı var, mehir yok çıkıyor değil mi? Yok öyle değil diyor. Doğrudur, bizim kaidemiz mutlak ıslatı üzere, mukayyete takvidi üzere kalır. Ancak bazı durumlardan mutlak mukayyede hamledir. İşte o durumlardan biri burada taahhuk etmiştir. Hadite ve hüküm bir olursa o zaman mutlak mukayyede hamledilir. Bunun babı gelecek inşallah orada okuyacağız Burada da kısaca yine Bu konu da öyle bir konudur. Öyleyse buradaki mutlak yani sanki hu ma'alekum ayetinin meşhur neye hamdedilecektir? Hamledilmesi bi ne demek? Sahih bir akit varsa mehir mutlaka farz. Eyvan izettehde'l hadise hüküm ve hadise bir olduğu zamanda mutlak mukayyede hamledir. Bir bir olduğu zaman ve dekalel mutlak ve hükme mutlak ve mukayyed dahil olduğu zaman ne olur mutlak ve ispat edilen hükme dahil olur. Hüküm ve hadise bir olursa mutlak mukayyede hamledir. Burada önemli kematiyeti daha sonra geçerli. Evet burada öyledir. Nasıl öyledir? Onu da söyleyelim tabi. Bizim burada hadise dediğimiz nedir? Nikahtır. Hüküm dediğimiz nedir? Gevazun nikahtır. Nikahın gâiz olmasıdır. Hadise ve hüküm bir midir burada? Bakınız fe feymel hadisede bir mutlak vel mukayyet olan nikah vel hukum gevazun nikah ve mutlak ve mukayyet dediğimiz mutlak ve mukayyet dediğimiz al-entehu sen mutlak mukayyet dediğimiz al-entehu bu bunlar da kana ala zalikel hukum bu hükme dahil oldular bu hüküm dediğimiz ne nikahın cevabı sen onu ifade ediyor zaten entehu bu yanma liku ifade ediyor zaten Cevabı ifade ediyor kişi da nikah cevabı. İşte o zaman mutlak neye hamledilir? Muhayyede hamledilir. Dolayısıyla Şafi'yle bu itirazı bize bir itiraz olarak gelemez. Bir, ikinci itirazları ki o bizim fıkır kitaplarında sürekli okumuş olduğumuz bir bilgiyle alakalı. Nedir o ikinci itiraz? Bakalım. En evveli yani demiştik, şeyi okuyorum valla kusrevin, birinci itiraz şu, اَمَّا اِبْتِقَاءَ اَغَرَدَ مُتَّقًا İbtika mutlak vardır. Yani aklı sahih, mutlak gelmiştir. اَنِلْ اِمْسَاقِي بِالْمَانِ Mala bitiştirilmekten mutlak olarak gelmiştir. Nereden? فِي قَوْلِهِ تَعَالَ Mevla Teala'nın şu kavli kerimine bishbillah فَنْكِهُ مَعْتَابَ لَكُمْ Bu ayet-i kerimede sahih olan, itahlayınız dediğimiz akb-ı mal ile değil malsız olarak gelmiştir. Yani mutlak gelmiştir. Ve mutlak o indenâ la yukmelu alek mukayyedi bir şey göre mutlak mukayyed aslında indekumdur ya. Size göre eğer şafi itiraz ediyorsak öyledir. Size göre mutlak mukayyede hamledilmez. Hamledilmez dediğimiz zamanda işte biraz önce tavsilatını anlatmış olduğumuz sorun ortaya çıkardı. Ama burada hamledi bir. İkinci soru Esani. Enne iptalem mucibil mucibel hâsı. Hâsın mucibi. Mucibi nedir? Meccülünü kap'an ifade etmesinin. Hâsın meccülünü kap'an ifade etmesinin iftâli yelzemukum ey tâni. Siz hanetilere de lazım ediyoruz diyor şâsîler. Yani biz şâsîlere diyoruz ki akit varsa bir nikah ahdi mehir mutlaka vardır. Bir an muhalifindeki bağdan bunu çıkartır. Dolayısıyla Kadı İmam Rahimahullah ne diyor İmam Şafi? Diyor ki eğer müfedise olan bir kadın hakkında koca gücerime mehri miskin olması mücerred akit ile değil zifat iledir Öyle demiştir de değil mi? Evet öyle demiştir. Dolayısıyla biz de Şafi'ye diyoruz ki İmam-ı Şafi'ye Rahimullah Siz böyle demekle Bâ bir lafız gibi Meddülünün kat'an ifade etmesini Yani hâs'ın mucizini İffar ettiniz dedik onlara Şimdi İmam-ı bize diyor ki, Bunu ben mi yapıyorum sadece? Size göre ben yapıyorum Ama bana göre siz de yapıyorsunuz Nasıl? Hakikaten fıkıh kitaplarını okuyoruz biz ne okuyoruz? Ben fıkıf kitaplarına bir mesele yaptırayım size. Eğer nikah hakkında mehir titredilmezse, nikah hak nikah hak edilirse, mehrin için gerekir. Ne zaman? <Sessizlik> Bittuhul el idamate ahaduhuma. Subaret mı öyle? Ya difaf olacak veya da karı kocadan biri difaf olmadıysa, biri ölecek. Ölürken meğerin için vardır Ondan önce ölecek, ölecek diyorum, ondan önce, yani dhul önce. koca koşuyacak olursa ne gerekir? Mut'a gerekir, dikkat edin mut'a gerekir diyorum. demek ki Mehl-i gerekmesi bize göre de ne zamandır? Dhul bulduğu zamandadır, veyahut karı kocaman biri işi öldüğü ki o da bir mesaf etip dhul yani dhul'a bağlanmış, aynı İmam-ı Şahabi'nin yaptığı gibi, biz de öyle söylüyoruz. Biz böyle dediğimiz zaman hasıl mecbûlünü kat'an ifade etmesini iptal etmiyoruz da İmam-ı söylediği zaman hasıl mecbûlünü kat'an ifade etmesine niye bağlı oluyoruz? Bakınız onun tabi bu bir soru. Cevabını vereceğiz mutlaka. çünkü şeyhisi diyor Hanefiler <gülüyor> "Hal yettum mehrimişti mehrilmişti. Mehrimin olmasını kayıtladınız Neyle kayıtladınız? Bir dokul evilmez." Ya dipal veya da karı kocadan bilmeyin ön meşiyle kayıtladınız. Eğer ritah akdinde meşircik bilmemişse böyle yaptınız. Felen yüksak vücubul man bil akdi mehlin vücubu akde bitiştirilmez. Bak ya dokun diyorsunuz veyahut da mev diyorsunuz. Şimdi tekrar üslubumuza dönelim ikinci cevaba dönelim. <t trước> Gani <shower> bulduk mu orayı? Bu ikinci itirazı da cevap veriliyor. Nasıl cevap veriliyor? Bakınız. اِنَّا <gülüyor> لَمْ نُقَيِّدْ حُجُبَ الْمَهْرِينَ Mehrin vücubunu biz kayıtlamadık. Neyle? بِمَا زُكِرَ Zikredilenle kayıtlamadık. Yani İmam-ı Şahati'nin söylediği dokul veyahut da men ile Mehrin vücubunu kayıtlamadık. Nasıl kayıtsamadık biraz önce? Hanefi kitabından akil yaptık. Bizim Hanefi kitabından biraz önce yapmış olduğumuz lakil, vucubul eda idi. Burada vahit konusu olan vucub ise nessül vucubtur. O ayrımı gidiyoruz biz. Şafiler o ayrımı yapmıyorlar işte. Hasım mecnudunu onun için itibar etmiş oluyorlar. Ne demek vucubul eda? Ne demek nessül vucub? Nessül vucub, yükümlü olmak demek. Eda ise bizzat o yükümlülüğü yerine getirmek demektir. Biz Hanecilere göre nikah akdi yapıldığında mehirden vakit yapılmıyorsa nesl-ü vücub tahakkuk eder. Yani kişi nikah, mehir ile Sorumludur. Ama o sorumluluğu yerine getirmesi gerekmiyor helal. O sorumluluğu yerine getirmenin adı vücubul edadır. Burada akit ile olan nesl-ü Bizim fıkıh kitaplarında duhul veya mevt-u ahad-i ima karı kocadan birinin dönmesiyle nehrimizin vacip olur derken oradaki vacipten maksat nefs-ül vücub değil vücubul edadır. Onu tutup da nefs vücub gibi alıp bize itiraz yapamazsınız diyoruz. Oldu mu? Bakınız Vanisani ikinciden cevap verildi ennâ lennu qayyib vücubel mehrin mâcip olmasını biz kayıtlamadık. Neyle? Bir mazikre. Buradaki vücuttan maksat nedir? nefsül vücuttur. Biz nefsül vücudu zikredilenlerle kayıtlamadık. Yani zifat veyahut da nefsül ahadihimâ karı kocadan birinin ölmesiyle mazikre odur. Onunla kayıtlamadık. Benim vücut mutahakkikun kablehû. Vücut dediği yine nefsül vücuttur. Nefsül vücut mutahakkikün sabittir. Kablehû. Kablehû ma önce sabittir. Yani zifaktan önce de karı kocadan dininin ölmeşinden önce zaten nessul vücud sabittir. Bir hakta ah ile o sabittir. Ve innemel muqazdedihî ma ile kayıtlanan yani e, zifak veya duhul veya hutta dinişinin ölmesiyle kayıtlanan nedir? Takarruruhu <gülüyor> mehrin yerleşmesidir. Yani vücudu nedadır Nerede bir zinmeti zinmetle Ve o gayrı vucum. Bu ise vucubun gayrıdır. Vucub dediğine vucubul edanın, e vucub, vucubun gayrıdır. Vucubul eda. Dediğimi. Şimdi üçüncü soruyu da soralım inşallah. cevabını da verip dersini inşallah. Tekrar yukarı geçiyoruz. Esalitu. Üçüncü sorumuz şudur. An muhacirli istidlali ve Allah Teala halde itiraaf sahih müteseham Mâli, f matbaa hâla, ana itiraaf müteseham Mâli sahih, laa nekona sahih müsteljben, nisbûtmanu fiyâfikte an. Üçüncü soru bu. Ne diyor üçüncü soruda? Diyor ki, tabii ki üçüncü soruda şuna dikkat önceden çekeyin. İmam Şafii kendi görüşünden hareketle bu soruyu soruyor. Daha önce biraz önce söyledik, bize göre mefhum muhalefet değildir? Hüccet değildir. mefhum muhalefet hüccet alınarak mı soru Bunu söyleyelim başta. Muktada ifadesini kullanacak. O muktada'dan baksak nedir? Mefhum-u muhalefettir. Okuyalım onu. اَنَّ مُحَسَّلَ الْاِسْتِدَّعَةِ Bu delil getirmenin vücuda husule getirmiş olduğu nedir? Sizi delil getirdi, değil mi? Yani o bu itirmini delil getirdik davamıza. Buradan elde edilen muhassal nedir? Buradan elde edilen şudur. Bu an Allah bu muhassel şudur. Allah taala ahmel sahih, sahih nikahu hâlal Ne oldu halde müsâkan bin mal, mal bitiştirilmiş olarak sahih olan ittikaah yani akdi hâlal Şartı muktaza da Bunun muktazası nedir? ve bu muhalifin nedir demek istiyor? Nedir bunun muktazası? <gülüyor> Elleytunel ittiga'ul sahihan. Maldan ayrı olan, bakınız maldan ayrı olan bir akdin sahih olmamasıdır. Muktazası bu diyorlar. <gülüyor> Lan ikunu sahih. -han. O aklın sahih olması değil ben, ve müstevciben ve gerekli olması değil neyin gerekliği olması ve bunun ki ya hani mehirle kebilmişti ya o net edilen mehrin sabit olmasını gerektirici olması değil evtukut evtukitan hu veya uta bila teşniyetin ya kendisinden tut edilenin ki o mehirdir o mehrin sabit olmasını gerektiren bir akit olmaması gerekir sizin âyet-i kerimedeki istitlalinizden hufune gelen budur. Böyle olmalı. Halbuki siz öyle demiyoruz. Hakikaten de biz öyle demiyoruz. Biz ne diyoruz? Nehri-i işin vaciftir diyoruz. Ben cevap... Tabii şu evvel bir, aşağıya gidelim. Üçüncüden de cevap veriyoruz. Diyoruz ki aslında bu soruyu dikkate almamamız gerekiyor. Çünkü bize göre bu muhalefet hocam değil. Ama farz, farz edelim ki öyledir. O farz ederek cevap veriyoruz. Diyoruz ki enne kavlehu teala la cim'u bismillah la cim'a haleyhum in tallakdumun nisa amalem temessuhun nerdezihu lehum ne feyyehu Bu aleti kerimede Mevla Teala bize bakalım neyi anlatıyor. Önce bir ayete maalesef. La cim'a haleykum Size bir günah yok erkeklere, hocalara bir günah yok. İntikam nisa kadınları boşarsanız, yani hanımlarınızı boşarsanız, size bir günah yok. Ama ne müddetçe? Kayıt Evlat hala. Halen Onlara ilişkide bulunmadığınız müddetçe. Bir erkek veya onlara nehir takdir etmediği. Yetce, kadını boşaltsanız sizin üzerinize bir günah yoktur diyorlar la Dikkat ediniz. Ayet-i kerimede onlara bir mehir takdir etmeden önce onları boşayacak olursanız size bir günah yoktur sözü. Neyi anlatıyor bize? Demek ki mehir takdir edilmeden nikahı ı var. Onu anlatıyorum sayede. Mehir takdir edilmeden önce ne var demek ki? Sahih bir nikah var demek ki. Yani mehir takdiri yok ama sahih bir nikah var. Ayet bunu ifade ediyor. Cevap vereceğiz. Daha vermek için cevapın tamam. Ayetin manası bu. Şimdi delle, Bu kavli kerim delalet ediyor. Neye? Alâ tahakkuk et tabâki bidûni sattı fazlil mehri Mehirin takdiri faz takdir demektir. Mezir takdiri geç Meksizin talakın tahakkuk edeceğine, yani kocanın karısını boşaya bileceğine genaret ediyor Ayet-i Ve huve, bu talakın tahakkuku, yani talak, inna ma'yet aratse bâlenlik çok iyi biliyoruz ki bir kişinin bir kadını boşayabilmesi için önce o kadını şerif bir nikah ile nikâh etmesi lazım. Yani biliyoruz ki, اِنَّ مَا يَكَرَتَّبُوا مُطَلَقْ olarak gelir. اِنَّ مَا يَكَرَتَّبُوا مُطَلَقْ Şer'i nikah üzerine terettüp eder bir olarak gelir. Yani önce şer'i bir nikah olmalı, onun akadinde adamın boşamasından vahit yapmalıdır. Nevla Teâlâ ayet-i kerimede, kadınlar için mehir takdir etmeden önce onları boşayacak olursanız size bir günah yoktur buyuruyor. Biz bundan ne anlıyoruz? Demek ki kadın için mehir takdir edilmeden önce sahih bir nikah vardır ki mevla Teala boşarsanız size bir günah yoktur diyor. ''Feydâ fâhann nikâhı bidûn-i tesmiyetil nehri'' Mehri sizin nikah sahih olunca ve o zaman vacib oldu. Demek ki bu ayet-i kerimeden ne ortaya çıktı? Ortaya çıktı ki, mehir cikredil meşede ortada sahih bir nikah akdi olur, bulunur, mevcuttur. Bu olunca, وَجَبَ اَنْ تُقْمَلَ الْآيَةُ اللَّةِ نَحْنُ ف۪يهَا olmuş olduğumuz ayeti kelimeyi kerimeyi hamletmek vacip oldu. Bu ayet kelimenin hamletilmesi vacib vacip oldu. Ve yalnız olduğumuz ayet-i kerime neydi? Bismillah. وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَ اَذَارِكُمْ اَنْ تَتَّغُوبِ اَنْوٰلِكُمْ O zaman bizim bu ayet-i kerimeyi neye hammetmemiz gerekir? Eğer mehir yoksa nikah hakkı yoktur. Onu mu söyleyeceğiz? Söyleyemeyiz. Neden? Çünkü biraz önce okumuş olduğumuz لَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ ayet-i kerimesi neyi ifade ediyor? ifade ediyor ki mehir olmadan da sahih akit olabilir. Biz o zaman beyan etmeye çalıştığımız uh innelekum aalihi böyle bir takdir yapamayız. E peki nasıl bir takdir yapacağız? E yaptığımız takdir yapacağız. Ne der yapmış olduğumuz takdir, yapmış olduğumuz takdir burada entekahu biemvalikum ile Nefsul Vujub, akit ile taakkuk eder Vujubun ada surey takladır. Nefsul Vujub, akit ile taakkuk eder Vujubun eda bu kul veya hatta Onun için diyor ki, "Ve gibi en çok mel ayetimdeki, "Napmuz beyanı sabedinde olduğumuz ayet kelimenin kahm kelimesi vaciptir Ne yalan mı hamleni ayrıca hammetmiş olduğumuz, üzerine hammetmemizin vacip olduğunu gösteriyor. Elhamdülillah Rabbil alamin. Yarın da inşallah bir konu vardır. O konuda inşallah inandığımız yani o konuda çok farklı bir konu. Yani zahirinden anlaşıldığı biri değil. Konu da inşallah yani. yarın tekrar okuyacağız şey inşallah. Çünkü uzun olduğu için şöyle